Elhamdülillahi alladhi hadana yahada, ma kunna lehtadiye loola en hadanallah. Ma tawfiqi ve atsamii lillahi billah. Laqad jaa'a rasul rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed, Allahum salli alayhi ve Sallu ala tabib kulubina Muhammed, Allahum salli alayhi ve Sallu ala şefii'i dunebina Muhammed, Allahum salli alayhi ve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 Hazreti Mehdi'de yalnız tabii bu hususta ben size bir nas bir delil okumuyorum. Yalnız ben diye diyebiliyorum ki bu hadis-i şerife göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gömleği, kılıcı ve sancağı onun yanında olacak. Yalnız sancağın alameti nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder etmez dürülmüş. Ondan sonra o sancak hiç açılmamış. Aslında sahabe-i kiramın e, seriyelerinde harp e, harbe çıkarttıkları ordularda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 şaşırmamamız için açık nişanlar belirtiliyor enhala ara siga mameten mubarek başında bir bulut peydalanacak Fiya <fî> münadi Yunadi Bulutun üzerinde bir münadi seslenecek delal bağıracak bu sesi herkes işitecek yani siz Müslümanlar hepimiz sağ olsak o vakitte bulunsak o buluttan gelen sesi duyacağız inşallah. Tabii ki mesele inanmaktır. Ben korkuyorum. Şimdi Hz. Mehdi'yi bekleyenlerden bazıları Hz. Mehdi geldiğinde bu değil deyip inkar edebilirler. İşlerine gelmeyebilir Hz. Mehdi'nin getireceği yol. Bak şu anda İslami cemaatlerden kime sorsanız.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 Buluttan bir münadi dellal bağırıyor. Tabii bu bir melektir. Hade'l Mehdi ve halifetullah İşte bu zat bulutun bulut altındaki zata işaretle ve takrucu minha yedun tushiru na'l Mehdi bil bey'ati. Buluttan da bir el çıkıyor. El el. Bizim bildiğimiz el var ya biat ettiği zaman bir el bir ele ne yapıyor? El ele tutunarak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 bu itibarla Ebu ısıttıktan Sıddık'tan da üstün oluyor. Nasıl Ebu ısıttıktan Sıddık'tan üstün oluyor? Çünkü, e tabi sahabe olması açısı başka. Ama bu da başka bir itibar. Yönler farklı. Bu yön hangi yön? Hazreti Sıddık hakkında ne deniyor? Halifetü Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın halifesi deniyor. Hazreti Ömer hakkında ne diyor? Halifetü halifeti Resulillah. Resulullah'ın halifesinin halifesi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 Efendim, bu da çok büyük bir alamet ki bizi birçok karışıklıktan, e, Dalaletten, felaketten kurtarıyor. Ve <gülüyor> mina anne uyağrisu qadibi ben yabesen fi arzun yabsetin feyqdru ve yuriku feyqdru ve yuriku. Mubarek zat kerameti olmak üzere kuru bir dalı, kup kuru bir odunu.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 Eliyle gösteri göstermez havadaki kuş eline düşüyor. Bunu da keramet isteyenlere gösterecektir. Ve minha yine o alametlerden. Ennehu yuhsefu biceysin. Yak suydu nehu bil beyda beynel medine ve mekke. Önümüzdeki hadis-i şeriflerde, derslerde çok şeyler anlatılacak. Bunların tafsilatlarına girilecek tabii şu anda.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 adındaki Hazreti Mehdi'yi sizin başınıza Geçirdi İlhakû bi Mekke'te. İlhakû bi Mekke'te çabuk ey insanlar. Herkes seferber olsun. Hazreti Mehdi çıktı Mekke'de. Hemen Mekke'ye koşun diyor. Fe inne'l işte hidayet ermiş ve hidayet erdiren Hazreti Mehdi odur. Şu anda Mekke'dedir. Çıkmıştır.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 İşim var mı diyeceksin, işten atılırım mı diyeceksin, maaşımı alamadım mı diyeceksin, Efendim ayarlamam gereken işler var, birkaç ay daha vazifem var mı diyeceksin. İşte Rasulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem nasıl cihat emri geliyordu, hadi Tebuk'a çıkacaksın. ya e, hurma bahçelerimiz var, tam meyveler olmuş, biraz devşirelim de öyle gidelim mi diyeceksin işte.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 يستخرج تابوت السكينة من غار أنتاكيهة أم من بحيرة طبرية فيخرجه حتى يحمل فيوضع بين يدي بيت المقدس فاذا نظر اليه اليهود Bu da çok büyük bir alamettir. Hazreti Mehdi olduğuna delalet edecek bir nişan da şudur ki Tabut-u Sekine'yi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 Efendim, Yeçüc Meçüc'ün içecekleri göl Onun başından gelenler sonuna bırakmayacak Koca gölü içip bitirecekler ama Tabi o Hazreti Mehdi'nin şu andaki saydığımız alametlerinden Bir zaman sonradır Taberiye gölünden Sekine tabutunu çıkaracaktır Sekine tabutu nereden kalmadır? Musa Aleyhisselam la Harun Aleyhisselam'dan kalmadır Bu bir tabuttur bildiğimiz tabut Biz diyoruz yani ölü koyduğumuz tabut gibi Sanduka Tabut yani sandukadır Mukaddestir, kutsaldır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 Kafirleri gebertelim dediler. O zaman İsrailoğulları peygambere bağlı. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselamla İsa Aleyhisselam arasında binlerce, on binlerce peygamber gönderildi. Tevrat'ı yaşatmak üzere. Hepsi de İsrailoğulları'na gönderildi. Bazı kere ne diyorum ise, her köyde bir peygamber bulundu. Bazen İsrailoğulları'ndaki Şam ve civarında bin tane peygamberin aynı günde yaşadığı tarihler ve bulmuştur. Peygamberden bu talepte bulununca, o da onlara dedi ki aynı bugün demin temas ettiğim konuya işareten he lasey tuminku tumbalekumulkita lillatukatilu. Bak şimdi cihad edeceğiz, cihad edeceğiz diye heves ediyorsunuz, korkarım diyor. Cihad size farz edildiğinde siz savaşmazsınız. Onlar dediler ve malene allahu katle fi sevilleya ve kadukrid nam Ya bizim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 ne zaman savaş farz edildi Tevellevilla keli lemminu işlerinden çok azı sözünde durdular Allah biliyor. Ekseriyet sözlerinden döndüler. Biz şimdi demedik, şöyle demedik, böyle demedik. Vallahu alimun bir zalimi. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Allah kim sözünde duracak, kim sözünde durmayacak hakkıyla bilendir. Allah bizi sözüne sadık erlerden eyle. Ve kale Allah katma'a Peygamberleri onlara dedi ki Allah size Talut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 İnşallah İslam'a hizmet ettikleri gibi Sonunda da edeceklerdir inşallah Başında ettikleri gibi sonunda da edeceklerdir inşallah. Ve minâ enneu Meryem Aleyhisselam Bir önemli hususta Meryem oğlu İsa aleyhisselam ölmemiştir Gökte ikinci kat zamanı da Dünya hayatıyla yaşamaktadır Ve İsa aleyhisselam göktenleyecektir Hazreti Mehdi ile birleşecektir Ve yusalli İse ve Bir alameti de Hazreti Mehdi olduğuna delalet Arkasında İsa aleyhisselam namaz kılacaktır